Onlara şöyle denilecek, o halde bu gününüze kavuşmayı unutmanıza karşılık azabı tadın. Biz de sizi unuttuk, yapmakta olduklarınıza karşılık ebedi azabı tadın.